Que a ver, ciudad Porteña de mi único querer. Hoy con de tra de mi pecho pide rir corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida tu alpano, no hay desengaño. Olan los años se olvidan el dolor en caravana el recuerdo pasa con un escena dulce de emoción. quiero que sepa que al buscarte, se la del corazón la de mi calle de Arrabá, sonríe toda mucha titer Yiğero de nuevo, yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más malva una careción, dice su ruego de coraje y de pasión, una promesa y uno suspirar, borra una lágrima de pena, aquella cortada. Mi Buenos Aires querido, oh, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvidar. Merhabalar sevgili dinleyenler 94.9 Açık Radyoda El Fueje programındasınız. Bugün yine sizlerle birlikte tango'nun büyülü kutusunu aralamaya devam edeceğiz. Bugün şu ana kadar El Fueje'de yer vermeye niyet ettiğim ancak programlarda yer bulamamış heybe'de birikmiş olan çalamadığım tangoları sizlerle paylaşacağım. Mi Buenos Aires Kerido ile başladık. Tango'nun efsanevi ismi Carlos Gardel'in sesinden dinledik. Bir Carlos Gardel ve Alfredo Lepera. İşbirliği ile yapılmış bir tangoydu. 1934 yılında bestelenmiş Kardo, Carlos Gardel vefat etmeden bir sene önce bestelediği parçalardan bir tanesiydi ve tango literatürünün çok değerli unutulmaz parçaları arasından yerini aldı Mibuene Sayre Skerido. Bir efsane ile başladık başka bir tango efsanesiyle devam edeceğiz. Hem... Tango parçası olarak hem de seslendiren orkestra olarak ikisi de efsane isimlerden. Poema'yı dinleyeceğiz şimdi. Tango literatürünün herhalde en unutulmaz, en dokunaklı melodilerinden bir tanesidir poema. Francisco Canaro Orkestrası eşliğinde Roberto Maidan'ın vokaliyle dinliyoruz. <Gülüyor> Türlü sol, neva, neva, neva, Poema'yı dinledik. Tango literatürünün unutulmaz melodilerinden bir tanesiydi. Bir Eduardo Bianco bestesi, Mario Melfi ile birlikte ortaya koydukları bir tango, Francisco Canaro Orkestrası eşliğinde Roberto Mayda'nın yorumundan dinledik. Poema'nın bestecisi olan Eduardo Bianco Türkiye'deki tango severler için de önemli bir isim. Çünkü 1930'lu yıllarda Türkiye'yi ziyaret ediyor. Türkiye'de konserler veriyor. Hatta bir süre Türkiye'de bulunuyor. Bir ee, Dönem Türk tangolarına dahi eşlik ettiğini biliyoruz Eduardo Bianco orkestrasının. Böylelikle Türk tangosu Arjantin tangosuyla Arjantin stilindeki tangoyla da buluşmuş oluyor Eduardo Bianco sayesinde. Tabii ki Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde tango severleri ve tango müzisyenleri, tangoya meraklı bütün müzisyenleri de etkiliyor, birikimlerini aktarıyor Eduardo Bianco. Bunlar içerisinde... Önemli bir isim var ki o da Orhan Avşar. Orhan Avşar Türkiye'nin ilk bandoneyonisti ve Arjantin stilindeki ilk tango orkestrası'nın kurucusu. Uzun yıllar radyoda orkestrasıyla ile program yapan Orhan Avşar bir dönemde Eduardo Bianco Orkestrası ile birlikte Avrupa turnesinde bandoneyonist olarak görev yapıyor. Şimdi Orhan Avşar'dan Orhan Avşar'ın eski radyo kayıtlarından birini dinleyeceğiz. Radyonun eski belleklerini birazcık e, karıştırmış oluyoruz. Ve o dönemki radyo anonsuyla birlikte Orhan Arşar Orkestrası'ndan El Entreriano'yu dinliyoruz. Muhterem dinleyiciler, şimdi sizlere yeni bir eser takdim ediyorum. El Entreriano. Bu tangoda yalnız orkestra için aranje edilmiş olup, Manası Arjantin'in bir eyaletlisi, bir vilayetlisi demektir. Şöylece İzmirli, Bursalı, İstanbullu gibi. Orhan Afşar Orkestrası'ndan El Entreriano'yu dinledik. 1970-72 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen radyo kayıtlarından bir tanesiydi bu ve orijinal takdimiyle kendi sesinden değil ama radyonun o dönemki yayınını yapan büyük ihtimalle Selçuk Kaska'nın sesiyle de orkestranın ve parçanın takdimini dinlemiş olduk. Orhan Afşar'la ilgili daha geniş bir program daha önce El Foyece'de yapmıştık. Yeri gelmişken hatırlatalım. Bizleri takip etmek isterseniz Instagram'da elaltçizgifoye hesabından veya Facebook'da elfoye hesabından ya da Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Zaman zaman yaptığımız daha eski programları, radyo programlarını podcast olarak yayınlıyoruz. Buradan bizi takip ederseniz eski kayıtlara da ulaşabilirsiniz ve Orhan Afşer ile yaptığımız programı arzu ederseniz dinleyebilirsiniz. Şimdi Al Compas del Corazonu dinleyeceğiz. Bir Domingo Federico bestesi ve sözleri Homero Exposito'ya ait. Miguel Calo orkestrasından ve Raúl Bero'nun sesinden dinleyeceğiz. Çok keyifli bir tango Al Compas del Corazon. de verte nuevamente, Miente mi soñar porque regresa lentamente lo tengo corazón me parece ver te regresar con el adiós y al volver gritará corazón la el dolor no nada Y sabrá Jorge la de un corazón al decir que cada y un compadre y un compás de amor unirá para siempre la Dios Kompas del Corazonu dinledik. Kalbin Atışına Kadar isimli tangoydu. Miguel Calo orkestrası seçtiğinde Raúl Bero'nun yorumuyla dinledik. Bu tango, tango severlerin özellikle de milongeroların yakından tanıdığı, bildiği ve sevdiği bir tangoydu. Çünkü hemen hemen her milongada yer verilen orkestralardan bir tanesidir Miguel Calo ve bu parçada sıklıkla çalınan, çok sevilen tangolardan bir tanesiydi. Miguel Calo orkestrası benim de vazgeçilmez orkestralarımdan bir tanesidir. El Foyeje dinleyicilerimiz biliyorlar, yer yer konuşuyoruz bunu. E, tango müziği orkestralar müziğidir. Besteciden veya solisten ya da şarkıcıdan daha ziyade orkestralarla anılır. Miguel Calo da kendi orkestrasına adını veren ve onun e, ses tasarımını, ses dizaynını yapan ve bu orkestra tınısını yaratan isimdi. E, tango tarihine de zaten imzasını bırakmış oldu. Şimdi yine... Tango tarihine unutulmaz bir imza atan, kendi stiliyle imzasını atmış olan bir başka isimle devam edeceğiz. Lucio De Mare'den dinleyeceğiz şimdi. Lucio De Mare orkestrasından ve Juan Carlos Miranda'nın vokaliyle dinleyeceğiz. Yine milongaların vazgeçilmez tangolarından bir tanesi çok etkileyici bir tango bence. No Te Apure Scarablanca'yı dinliyoruz. No te apures cara hablar y aquí arriba del pesca mientras and traqueteando voy soñando con su amor no te apures cara blanca. Yen me espere, nadie extraña mi retardo, para mí siempre es temprano para llegar. No te apures, cara blanca, y al llegar me quedo solo. Y la noche va cayendo y en su sombra los recuerdos lastiman más. Me achica el corazón salir del corralón porque me he perdido. Me tienta la ilusión que ofrece el bodegón en su copa de olvido. Kaña en la pena llama que me abraza mal que no remedia pena que se agranda siempre lo mismo voy para olvidarla y en caña y caña la recuerdo amor. No Te Apures Carablanca'yı dinledik. Lucio Demare orkestrası orkestra Juan Carlos Miranda seslendirdi. Çok etkileyici bir tango. Her dinlediğimde keyifle ve böyle tüylerim diken diken ola ola dinlerim. Çok güzel tangolar var gerçekten ve bugün El Fuege'de size şimdiye kadar listeyi alıp da çalamadığım tangoları çalıyorum. Bunlar gerçekten unutulmaz tangolar. Hemen... Bir başka tango ile devam edelim. Bugün daha az konuşup daha çok müzik dinleyeceğiz. Baylemos dinleyeceğiz şimdi. Bu sefer Enrique Francini orkestrasından Alberto Podesta'nın yine tango'nun efsane isimlerinden unutulmaz vokallerinden bir tanesi Alberto Podesta'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Baylemos'u Francini ise bir kemancı ve tango orkestrasını kemanıyla yönetiyor. Dolayısıyla onun kemanını da kulak vermiş olacağız bu tangoda. No no muchacha, la gente está mirando Bailemos este tango, el tango del adiós Así entre mis brazos mirándote en los ojos Yo quiero despedirme sin llanto y sin dolor La vida caprichosa nos puso frente a frente Prendiendo en nuestro pecho la hoguera de un querer Paso y la vida nos manda separarnos ...el sueño de querernos, ya ve, no puede ser... ...bailemos, como antes, cariñito... ...apretado bien juntito, solo un alma entre los dos... ...bailemos, que no vea en tus pupilas... ...ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor... ...bailemos... Kendimi bırakacağım. Seni tus ojos he Seni bırakacağım. Seni bırakacağım. Seni bırakacağım. Seni bırakacağım. Seni bırakacağım. Seni bırakacağım. Seni bırakacağım. Seni bırakacağım. Seni bırakacağım. en bırakacağım. Seni Mucha suerte, que Dios no te abandone. Yo sé que a mí me espera la eterna soledad. No tiembles en mi corazón, te ruego. Me perdones, el tango ya termina. Salgamos a llorar, bailemos. Que después ya sin tus ojos he de arrancar un sollozo. Por tu amor y por mi amor, siempre... Bailemos, hadi dans edelim dedi Alberto Podesta o güçlü sesi ve güçlü yorumuyla. Ona eşlik edense Orkesta Enrique Franciniydi. idi. Enrique Francini bir keman virtüözü ve dolayısıyla orkestra eşliğinde de kemanı ön planda duyuyoruz. Ne zaman ki klasik eğitimli müzisyenler tango, Dünyasına girmeye başlıyorlar. O noktadan sonra tangoda aranjman, orkestrasyon yükselmeye başlıyor. Ve müzik tangonun müzik böylelikle gelişiyor. Bugün tangonun bulunduğu yerde, bu e, rengarenk müzik aletenin oluşmasında bu virtüöz müzisyenlerin ve klasik eğitimli müzisyenlerin payı çok büyük. Enike Franchini de onlardan bir tanesiydi. Her zaman keman e, yorumlarını dinlemekten keyif aldığımız orkestralardan bir tanesi. Baylemos'u seslendirdi. Baylemos benim için Roberto Deccari'nin sesiyle adeta özdeşleşmiş. Muhtemelen daha öncesinde de birçok kez dinlemiştim ama Color Tango Türkiye'ye geldiği zaman Color Tango'nun vokalisti olan Roberto Deccari bunu öyle içten, öyle keyifle söyledi ki tabii konserde görüntüyle de birleşiyor. Onun söyleyişini de izleme şansına sahip oluyorsunuz. O zamandan sonra işte bu parça her zaman benim için Roberto'yla Eşleşmiş oldu. Ama bugün Alberta Podesta'nın sesinden dinledik Baylemosu. Roberto'nun sesinden ise şimdi El Abruhito'yu dinleyeceğiz. Orkesta Color Tango eşliğinde. ganabasasi sin de mohtar tobesamor con tu querer so era un hombre feliz nunca pensé que tu ardiente pasión era gran puñal que me habría de abrir esta herida en mi corazón Seni çözdüm, seni çözdüm. El Abrojito'yu dinledik sevgili Roberto Deccari'nin yumuşacık kadife gibi ses tonuyla ve o e, ruhu gibi ince yorumuyla orkestra kolor tango eşliğinde. Roberto'nun sesini dinlemek bana her zaman çok keyif veriyor. Böyle yumuşacık sakin bir ses tonu ve e, çok da keyifli bir yorumu var. Yaşı da çok genç umarız tango dünyasında Şarkıcı olarak ilerlemek isterse bahtı açık olur. Çünkü aslında kendisi bir trompet sanatçısı. Benim de çok sevgili arkadaşım. Buradan olur da bizi dinliyorsa çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletmiş olalım. En yakın zamanda umarız bu zorlu süreci, şu dünyanın çılgınca atlatmaya çalıştığı bu pandemi dönemini geçirip, sağlıkla geçirip tekrar konserlerde buluşabildiğimiz günlere kavuşuruz ve Belki onları tekrar Türkiye'de ağırlar ve Türkiye'de dinleme şansını elde ederiz. Tüm Kolor Tango Orkestrası'na da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı bir kez daha yollamış olalım. Bugün sadece güzel tangolara, naif ve keyifli melodilere yer vermeye çalışıyoruz El Foyeji'de. Umarız siz de bizimle aynı keyfi alabiliyorsunuzdur. Şimdiye kadar modumuz biraz dingin oldu. Melodiler çok keyifli, çok yumuşak. Bugünkü programda... Niyet edip de çalamadığım ve heybemizde birikmiş olan tangoları sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi yine aynı keyifte, aynı güzellikte bir başka tango geliyor. Destino de Flor'u dinliyoruz. Carlos Nisal Orkestrası'nın tutkulu yorumuyla ve Roberto Florio'nun sesiyle. Tarde gris del sin sabor Te vi partir Sufrida y buena Y en aquel instante Comprendí Todo el horror De tu condena vida Y yo no sé en qué abismo Me perdí Para vivir Así Pero saber lo que vale tu amor Tarde, cuando el vicio de mí te alejó ya canto que es un canto por ti con destino de flor tuer fumar y morir no vi a se retira vencido el alcohol Legaria de mi corazón Mira, hoy la tarde es feliz Y el cielo se desangra por ti chabore te vi partir sufrida y vuela y en aquel instante comprendí todo el horror de tu condena vida yo no sé en qué abismo me perdí para vivir así pena de saber lo que vale como quando Cuando vuelvisio de mi te alejó ya Lo que es un canto por ti con destino de flor perfumar y morir no vía mía se retira veníso del Guardia de mi corazón mira hoy la tarde es feliz y el cielo se desangra. Destino de Flor'u dinledik. Çiçeğin kaderi diye çevirsek herhalde çok yanlış olmaz bir çiçeğin hikayesini anlatıyor sanki parçada. E, tüter, kokusunu bırakır ve daha sonra da solar ve ölür diyor bize Destino de Flor. Roberto Florio'nun çok keyifli yorumuyla dinledik. Roberto Rufino Bestesini yapmış ve Alejandro Romay bu sözleri, şiirsel sözleri yazmış Destino de Flore adlı tango için. E biz Carlos Di Sarli orkestrasından dinledik. Carlos Di Sarli orkestrası da taklit edilmesi, yorumuna yaklaşılması çok güç olan orkestralardan bir tanesi. Di Sarli'nin piyanodaki kendine özgü eşlik stiliyle esas soundunu yakalamış ve romantik diyebileceğimiz tarzda olan orkestralardan idi e, Carlos Dissal orkestrası ve bir e, tango buketi içerisinde olmazsa olmaz orkestralardan biriydi. Destino de Flor de e, Roberto Florio yorumuyla benim en sevdiğim tangolardan bir tanesiydi. Yine sözü fazla uzatmadan klasik dönem tangolarıyla tekrar devam ediyoruz ama bu kez bir vals türünde bir par parça dinleyeceğiz. Lagrimitas de mi corazón kalbimin küçük yaşları diyecek bize Fernando Reyes. Come on. No sufren los males que sufro por ti La hoguera con ser llama y ser fuego No es más que este ruego que enciendes en mí Y la nieve tan fría no es más alma mía que mi padecer Ay, ingrota, me matan de amor Tus ojos traidores de negro mirar Hay ingrata, me matan de amores. Sıhcos teraydor de negro mira. Lagrimitas de mi corazón, como agüita de río se va. Ay que amargas son, ay como se van. Lagrimitas de mi corazón, lagrimitas de mi corazón, como agüita de río se va. ¡Ay, que amarga zona! hoy cómo se van lagrimitas de mi corazón! Lagrimitas de mi corazón Como agüita de río se van. 94.9 Açık Radyoda El Fuje programındasınız. Lagrimitas de mi Corazon, Kalbimin Küçük Göz Yaşları adlı valsi dinledik. Enrique Rodriguez orkestrası yine bir Enrique Rodriguez bestesini seslendirdi. Vokalde ise Fernando Reges vardı. Şimdi. Biraz daha dansçıların alışkın olduğu ve dinlemekten her zaman keyif aldıkları ve mutlaka milongalarda istenen çalınan orkestralardan bir tanesiyle devam edeceğiz. Rodolfo Biaggi'nin kendine özgü dinamik ritmik orkestratımasıyla El Recodo'yu dinliyoruz şimdi. El Recodo'yu dinledik Rodolfo Biaggi orkestrası seslendirdi. Rodolfo Biaggi orkestrası dinamik yapısıyla ve ritmik karakteriyle milongeroların vazgeçemediği orkestralardan bir tanesidir. Tango'da e, orkestra üslupları oluşuyor ve orkestra tınıları oluşuyor ve diğerleriyle birbirinden diğer orkestralardan e, zaman içerisinde daha belirgin bir şekilde Ayrılıyorlar. Hepsinin kendine has karakterleri oluşmaya başlıyor. Biaggi'nin e, karakteri de, Biaggi Orkestrası'nın karakteri de ritmik olması, dinamik yapısı ve Biaggi'nin piyanodaki kendine has çalış üslubu aslında. Öyle ki Rodolfo Biaggi, Juan Darianzo orkestrasında piyanist olarak görev yaptığı zamanlarda piyano çalışıyla ön plana çıkmaya başlıyor. E, dansçılar veya orkestrayı dinleyenler, izleyenler piyanonun başına gelip özellikle piyanoyu dinlemeye ve piyanisti alkışlamaya başlıyorlar. E, ve o günden sonra Juan Darianzo diyor ki bir orkestranın bir tane şefi ve yıldızı olur. Bu orkestranın yıldızı benim Diyor ve o günden sonra Biaggi ile yollarını ayırmaya başlıyorlar. Biaggi kendi orkestrasını kurarak yoluna devam ediyor ve tango tarihine bu çok keyifli kayıtları bırakmış oluyor. Şimdi tarzımızı biraz daha değiştireceğiz. Hugo Diaz'la devam edeceğiz. Hugo Diaz şimdiye kadar dinlediğimiz tangolardan, tango yorumlarından çok farklı bir yorum getiriyor tangoya çaldığı enstrümanla da harmonika sanatçısı ağzımızı kıs çalıyor ve aslında halk müziği, Arjantin halk müziği ve caz çalıyor ama tango yorumları da var, tango albümleri de var birkaç tane. Şimdi onlardan bir tanesiyle ve kendine özgü yorumuyla Hugo Diaz'dan bir tango dinleyeceğiz. Bir Carlos Gardel ve Alfredo LePera işbirliğiyle yine ortaya çıkmış olan Volvio una notte'yi dinleyeceğiz ve Carlos Gardel'e ithaf ettiği bir albümde yer alan bir kayıt bu. Hugo Diaz'ın eşsiz yorumu ve armonikasıyla Volvio una notte Siz bir yorum değil mi Hugo Diaz'in ki e, harmonika ile çıkardığı ağız ile çıkardığı bu tını herhalde başka kimse tarafından çıkartılamazdı. Tangoya bambaşka bir sound bambaşka bir ruh katıyor kesinlikle Hugo Diaz benim en favori müzisyenlerimden en favori orkestralarımdan bir tanesi. Hugo Diaz'ın armonikasından Carlos Gardel'in bir bestesini Volvio Una Noche'yi dinledik. Biraz daha modumuzu değiştirdi. Biraz daha farklı bir soundla el fojeye konuk olmuş olduğu Hugo Diaz bugün el fojede çalamadığımız bugüne kadar niyet edip de çalamadığımız tangolara yer vermeye çalıştık az konuşup çok müzik dinlemeye çalıştık Umarız keyifli bir program oluyordur Sizler için de bir kez daha hatırlatalım bizleri takip etmek isterseniz Instagram'da el alt çizgi foye hesabından bizi takip edebilirsiniz ya da Facebook'taki el Fueye sayfamızdan veya Twitter'dan bizleri takip edebilir, yorumlarınızı bize iletebilirsiniz. Umarız e, bu yoğun günlerde, bu karanlık diyebileceğimiz günlerde, Allah beteni göstermesin, ama yine de e, sıkıcı günlerde, nispeten sıkıcı günlerde size bir lafsalık, e, nefes, olabiliyoruzdur size bir saatlik olsa keyifli bir müzik dinletisi sunup sizleri biraz olsun bu kaosun içinden çıkartabiliyoruzdur dur diye umuyoruz şimdi yine başka bir soundla aslında çok kendine has üslü buyla tango tarihine imzasını atmış olan bir isimle devam edeceğiz. İki isimle devam edeceğiz. Salgan Delio yani Horacio Salgan ve Ubaldo Delio ikilisinden dinleyeceğiz şimdi. Az önce dinlediğimiz Hugo Diaz çok genç yaşta, 50 yaşında hayata gözlerini yumup bize çok az sayıda aslında tango kaydı bırakmıştı. Horacio Salgan ise e, tangonun dev ismi ve tamamen kendine has piyanistik üslubuyla kesinlikle etüt edilmesi gereken bir e, ekol yaratmış durumda ve Yüzüncü yaşını kutladıktan sonra e, gözlerini bu hayata yumdu Horacio Salgan. Bu anlamda da yüz yaşını devirmiş e, tango müzisyenlerinden bir tanesi oluyor. Şimdi Horacio Salgan ve Ubaldo De Lio e, ikilisinden, piyano ve gitar ikilisinden bir canlı kayıt dinleyeceğiz. El Amaneser dinleyeceğiz bir Roberto Firpo bestesi Salgan ve Delio ikilisiyle baş başa bırakıyoruz sizleri. Thank you. Horacio Salgan, Ubaldo Dellio, Piyano Gitar ikilisinden El Amaneser'i dinledik. El Amaneser bir Roberto Firpo bestesiydi. Roberto Firpo ise tango müziğine piyanoyu dahil eden isimdi. Horacio Salgan ise piyanoda tangoda piyano ekolü yaratmış kendine has piyano. Çalış stiliyle, çalım stiliyle tangoda bambaşka bir e, piyano ekolü yaratmış olan efsanevi isimlerden bir tanesiydi. Birkaç sene evvel 100 yaşını e, yeni geçmişken hayata gözlerini yumdu Horacio Salgan. Lakin arkasında... Yüzlerce kaydın yanı sıra kendine özgü bir tango icra stili, yorumlama stili, bir aranjman stili bırakmış olduğu Piyanistik katkılarının yanı sıra bu anlamda tangonun dev isimlerinden bir tanesidir Horacio Salgan Bugünkü programımıza Milonga Demis Amores ile bir milongayla veda edeceğiz. Umarız bu kaoslu günlerde, karmaşık günlerde bir nefsi olsun size nefes saldırabilmiş keyifli bir saat geçirtebilmişizdir. Şimdi bir Pedro Lahrens bestesi olan ile 1937 tarihli Milonga Demis Amores'te veda edeceğiz ve e, tango literatürünün en çok çalınan milongalarından biri olan bu milongayı Pedro Laurenz'in kendi orkestrası eşliğinde dinleyeceğiz. Dolayısıyla biraz eski bir kayıt 1944 kaydını dinleyeceğiz. Çıtırtılı plak kayıtlarıyla da buradan Seda ise selam olsun. Bizden sonra Seda Nüvis sizlerle olacak. Sevgili Cemal Ünlü sizlerle birlikte olacak. Bugünlük Elfo sizlere veda ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.